إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين وبسنته عاملين وهديه لنا ناقلين وعلى من تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين بجنط Selefi Salihin derslerinde 11. asıldayız. En son aslımızdır. Bunda da 11. asıl neydir? ehl Sünnetin, ehl Sünnet vel Cemaatin Adep-i Ahlak yöntemi. Dedik ki Adep-i o kadar önemlidir ki itikad babına sokmuştur. Olması olmazımızdır. Bunda da 3. dersteyiz inşallah. Birinci derste bir giriş yapmıştık. İkinci derste geçen ders birinci konuyu ele almıştık. O da yarı kalmıştır. O da nedir İslam'ın dedik birçok alime göre altıncı şerti. İslam'ın şartları beştir. Bu altıncı şerttir. O da nedir? Eyl-i emredip kötülükten nehyetmek. El-emru bil-ma'rufi ve-nehyi anil-munker. دین ذات بیغم بڈل جڑے وتر وقع رسول پیغم جور Allah'ın ایل امبر دکھ Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu دمت مختل چوٹ her مخت البل Bir mesele kaldı oradaydık. O paragrafta. O da nedir? Eylüğe emredip kötülükten nehyetmenin davette yöntemi nedir? Nasıl eylüğe emredip kötülükten nehyedeceğiz? Bunun matodu nedir? Bunun kuralları nedir? Bunu da Allah-u Teala'ya hiç koymuş bu kuralları? Tabi peygamberler için.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 allah Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet. Bu en büyük kurallardandır davet. Bunun üzerinde ne kadar dursak o kadar çardayız. Demeyelim yani bir derste değer mi buna? Bir ders değil. Bunun üzerinde yüz tane deste de yapsak hele azdır. Bu neyi kapsıyor? Aslında.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 Akhûr'un şiirlerine bütününün aynen şeyde sabatla devam etmişler. Zaten bu ayeti tam da önce chim anlatıyorlar peygamberlerin babasını. Bayattan önce Hazret İbrahim'i anlatılıyor. İnne İbrahim kana <kâne> ummet. <umbaten> Kanitannillahi. İbrahim teç başına bir ümmetidir. Neden İbrahim vesselam peygamberimizin babası مووحدlerin imamıdır. Bütün peygamberlerin de dedik babasıdır. Hz. İbrahim'den sonra ne kadar peygamber gelmişse Hz. İbrahim'in soyundandır. Davetleri de aynansidir. İlç daveti ilan etti. Çفرden savaşa kalktı. Şirk İbrahim Aleyhisselam İbrahim beraatini ilan etti. Savaş astı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki ana daveti İbrahim. Ben İbrahim'in davetiyim. Onun yani uzantısıyım. Ben oradan başladım. O başladı ben devam ettiriyorum. Resulullah'ın en büyük daveti nedir? Şirke karşı savaşıydı. Evet bu savaş şirke karşı karşı yani herden şerrin savaşı yer üzerinde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 Çünkü yöntem aynen olması lazım. Çünkü onlar bize örnektir. Allah Teala Resuluna diyor sabret kema sabara ulul azim ulul azim gibi sabret onlara iktida et diyor. Ayetlerde geçiyor. Ulul Azme uy o peygamberlere uy Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Biz ne yapacağız? Biz de o peygamberlere uyacağız ve Resulumuza uyacağız. O bizim imamımızdır. için Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Diyor ve kana lakum fi rasulillahi usvetun Kim için? Kimen kare yercullah ve yevmel ahir. Kim Allah'ı ve ahiret gününü hesaba katıyorsa, Allah'ın rızasını arzu ediyorsa, ahiret gününün te terazini gözünün önüne koyursa, he? Ne yapacaktır? Resulullah'a örnek alacaktır. Her şeyde en büyük şey nedir? Varisleri içinde. سند آیت آیت آیت دعوت نور آیت نہل سورہ سیس گرم جائت ارخر ادعوا الى سبيل ربك ادعو فعل امرdir emirdir senin görevin nedir He? sen niye gönderildin niye seçildin elçi olarak ud'u فعل emirdir emrediyor Allah Teala senin görevini görevin elçidir elçi tebliğ eder sen de tebliğ et ud'u çağır yani tebliğ et neye çağır Allah'ın dinine davet et Bu bir emirdir رسول اللہ Eydir bu emir bir tane بتینہ دیر ب رس اللہ امردر ہر امر رسول اللہ جلنہ در جین المر درد امر در وارسل دمکچی امر سی وارس لڑ دے امر در وارسل چمد عالم در یوختر سند بن عالم خپئی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 Gördün mü? O zaman biz ne yapacağız? Ödعو. إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ سَبِيلِ رَبِّكَ سَبِيلِ رَبِّكَ nedir? Neye davet ediyorum? Allah'ın yoluna. سَبِيلِ nedir? Arabca yol. Rabbika nedir? Senin Rabbine yoluna davet et. Bizim Rabbimiz kimdir? رَبِّ الْعَلَمِينَ Allah'u u Teala'dır. Birdir, شریکی yoktur. Onun rızası için biz muminler çalışıyoruz. Onun rızasına da insanları davet ediyoruz. Yolu nedir Rabbil Aleminin? Resulullah'ın getirdiği yoldur. Onun da adı nedir şer'i? Şer şer Sırat-ı müstakim. Değil mi? Onun için beş vakit namazda ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Sonra ne diyoruz? Sıratel en'amte aleyhim. Kime? Kime? peygamberlere in'am ettin ikram ettin nimetin iledir peygamberlere verdin hangi sirat? sırat sırat-ı müstakim sırat-ı müstakim nedir Resulullah'ta başlıyor dümdüz yol cediyor nereye cennetin kapısına dümdüz otoban gibi. hiç saksal yoktur sırat-ı müstakimde olsaydın onu kaybetmezsin ama şeytan gelir seni de taylı yollardan çıkartabilir Onun için sırat müstakimin kriterlerinde kalmak için gözlerin yoldan ayrılmayacağız. Demek ki ud'u ila sabili rabbika. Allah'ın yoluna davet et. O da nedir sırat-ı müstakim? Eydir burada sırat müstakim nedir? Dedik ki Resulullah'ın getirdiği yoldur. O zaman benim için ihtihad kapsamı nedir? Burada kapanmıştır. Ben yeni bir dine davet edebilir mi? Ne yaparım? Hah? Yeni dine davet edemem. Resulullah'ın getirdiği paketi tebliğ etmek zorundayım. O paketi ne eksik ne ekleyelim. Şeytan gelir ne yapar? Yön değişir. Şimdi geleceğiz. Biraz sonra anlatacağız. Şeytan nasıl her şeye çomağa sokar? Neden? Çünkü onun işi budur. İşini de güzel yapıyor. İşini güzel yapıyor. Yatmak yoktur şeytanda.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 ver خلي تنيس اشتغفلت بدر edir sebebi rabbike nedir Allah'ın yoluna davet et Allah'ın yolu nedir arkadaşlar Allah'ın yolu Resulullah'ın getirdiği yoldur Resulullah'ın tebliğ ettiği yoldur edir demek ki tebliğ davet metodu bütün meseleler nedir hepsi sünnette var Resulullah'ın yolunda var o zaman bizden kalmıştır örneğe uyacağız en güzel örnek sizin için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 He? İslam dinini ortadan kaldırıyorlar. kendi kafalarına göre bir yöntem. Bize bir paket veriyorlar. Diyorlar budur mesela. İyidir Sebil-i Rabbiki bildik biz. Bu zaten bu kitapta Selefi Salihin akide meselesini bütünü Sebil-i Davet, Matudu filan hepsi içindeydir. Bu pakete biz davet edeceğiz. Resulullah'ın Davet metodu da yolu da bellidir. Biz buna davet edeceğiz. Evet, Emir'de dedik çidir. Bir özel alimler için bir de kim için? Genel insanları için. İyidir. Sonra ne diyor? Neyle davet edeyim? Allah'ın yoluna. Paket elimde. Bidat koymayacaksın içine. O paketi tebliğ etme için. Neyle? Çıktım piyasaya ben. Leyle davet ediniz bil -hikme. Burada 3 tane bent var. Sonra mevize hasene sonra ve cadilhum bil latiy ahsan. 3 tane kural var burada. 1. hikmetle. Hikmet nedir? Hikmet yani en ortak tanımı bir şeyi yeri yerine koymaktır. Her şeyin bir yeri var. Oraya koydun mu hikmettir. Her şeyin yeri ne içi yapılmış oraya koymaktır. Yani bu bardak masalar, masa üzerinde olur. Bunun yeri buradır. Bunu sen yere bıraksan, gelen giden ayağıyla vursa bu nedir? Hikmetsizliktir diyorlar bu bardaklar. Bu bardak burada oldu bu hikmettir. Buna göre ölç. Hikmetle davet edir Hikmet nedir? Her şeyi yeri yerinde yapacağız. Bu da güzel. Bunda da ne var? Geliyoruz, bakıyoruz. Resulullah, bizim için örnektir. Resulullah'a Allah subhanehu ve teala diyor, hikmetle davet ettir. Allah subhanehu ve teala hikmetle davet et Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Resulullah da yaptı mını. Bize de diyor, sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. Dönüyoruz, siyerine bakıyoruz. Onun için dedim, bu mesele siyer meselesidir. Resulullah'ın bütün daveti hikmettir. Bakıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetle davet ediyor.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 müşrikleri yıkına edin Allah'a şirk koşmasınlar. Tevhid nedir bunları anlattı. Medine'de tevhid şirki anlattığının yanında da artık teklif vardır. Teklif nedir? Emirler var yasaklar var. Mekke'de bu yok iydir. Mekke'de teşvik vardı. Namaz bile en son sene ihtilaf doğulmuştur. Farz oldu mu olmadı mı? Ne vardır? Sadece yerleştirmek, imanı yerleştirmek vardı. Çünkü iman burada yerleşmese sen nasıl kabul edersin Allah'ın emrini? Onun için Resulullah Darül Arkam'da 40 kusur adam yetişti. Azdır ama özdür. Olar ne yaptılar 40 kusur adam? İçin bu ratorluğu çöktürdü. Böyle adamlar yetişmişler. Olar ne yaptılar? Olar Medine'de bütün emirlerini ediler semi'na <Sessizlik> ve ata'na. Ve itaat ettik. Çünkü اےکا تو چن و صدک نمچ لر ایتس تک خلبم بنانے لر اونچھ سما دبس ادم مسلمان demiş inanıyorsun Evet demiştir ama yapmıyor Hayret ediyorsun حیرت yapmıyor demek ki o kalbinde iman yerleşmemiş مش وی سد iman zayıftır تر onu itaat et Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyoruz. Hikmetle nasıl davet edilmediğine de e, Mekke'de bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cihatla emri olmamış Mekke'de. Eیلiğe kötülüğe eیلik karşılık verir. Hep bunun ile mükellefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ne yapıyordu? Kalkıyordu. insanları işkence ediyordu larına sabredin diyordu. Hatta bir gün geldi Abdullah ibn-i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 İmkanı yoktur. Biz Mekkeli evimizden çıkamıyoruz. Anlatabildim? İşte nedir? Davet budur. Hikmet. de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük hikmet nedir? Sabredeceksin. İnsanların anladığı dilden konuşacaksın. İşte Mekkelilerden Resulullah anladıkları dilden konuşurdu. Davet matodunda her neyse onunla onlardan onu konuşurdu.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 Üç kere diyor ya Resulullah beni nasihat et, sınırlanma diyor. Neden? bakır bunun hastalığı sınırlanmaktadır. Sınırlandı şeytan giriş yapıyor abi. Asabi oldu şeytan giriş yapıyor. İlaçı tak diye verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, bazen ha, da, doktor ilaç yazar. Ya doktor benim ilacım bu değil ben daha filan filan istiyorum. Sen doktora fikir verirsin. O zaman fikir verirsin sen git kendi ilacın bu.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 Çöl Arabisi, bedevi Müslmandır, samimidir. Ama bedevi adı üzerinde kaba. Yani bu günde mesela bir tane köylü gelmiş bir şehre ve toplumun giriş usulunu, adabını, protokolleri bilmez kızarız ona. Anladabildim? Halbuki bakarım Resulullah hikmetten nasıl davet ediyor. Bedevi gelmiş, sıkışmış küçük evdeşi var. Bedevi وجودہ yoktur. şey Aynen bizim Abdullehevin kardeşimiz dediği gibi gelmiş sormuş demiş nerede şey var hala var yani demiş الارض kullu hala arz her yer haladır demiş anlatabildim bedevidir adam her yer on üç böyle özel bir yer yoktur böyle bakmış çest bir köşe bakmış mescidin resulullah mescidinde bir köşede küçük abdesini yapıyor Belki bize enteresan gelir. Ama Abdülhamid kardeş biliyor. Mesela bazı ülkelerde adam sokakta oturuyor bir köşere tak diye oturur. Küçük ebdesini yapar. Olar için normaldir. Öyle yetişmişler. O bedevi de gelip köşede yapıyoruz. Ashab bunu görüyor, fıttırıyorlar. Hemen saldırıyorlar. Resulullah işareti bırakın diyor. Adamı çezmeyin. İnsaftan değil. Bırakın diyor. O da farkına varıyor. Bitiriyor işini. Resulullah diyor bana bir şey...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 Bir tane cenç, hayacanlı. Resulullah da imamıdır. Çok hayacanlıdır, gençtir samimidir. İslam devletinin cence ihtiyacı var. Çünkü cihad gelsen olur. Cenzler dinamittir, kuvatıdır ümmetin. Bir cenç girip Resulullah'a o kadar kafası karışmış, o kadar hayacanlıdır. Ya Resulallah diyor, ben yapamıyorum artık, bana zineyi halalkır diyor. Cesaret. Ama adam gelmiş Resulullah'ın önünde durmuş içindekini açıyor yani. Nasıl bir tane doktora utanmaz gider her ne hastalığı varsa doktora açıyorlar. Ashab-ı kiram Resulullah'ın etrafında şey oluyorlar sınırlanıyorlar. Yani süstürmeye nasıl bu şeyi edersin Allah'ın haramını halal kındırırsın. Resulullah diyor diyor. ver diyor. Cenz diyor. Cenz de geliyor. Sen bunu anana, bu zineyi kabul edersin anan Yani başka bir insan gelsin, ananına zine yapsın, kabul eder misin? Yok ve ya Resulullah, canım sana feda olsun. Kabul etmem. İyidir kardeşine, kabul etmem. teyzene halana kabul etmem. E insanlar da kabul etmezler. Gördün mü? İlaç mantıktır. Hikmet budur işte. Lan sen nasıl beledersin, ne bir saygısızlıktır, ne olur? Artık etki tepçi olur şeytan devreye girer. Şeytanın istediği mıdır? Ama o genç şeytan zorladı ama Resulullah şeytanın planını bozdu, oyununu bozdu. Ondan sonra gel diyor yarıya. Bak. Gel diyor var ya. Madden verdi ona. İlaç verdi ona. Yolu gösterdi ona. İhlat oldu genç. Ondan sonra manen ona bir ilaç veriyor. Elini koyuyor göğsünün üzerine, Kalbin üzerine. Resulullah sağ elini Kalbin üzerine koyuyor. Diyor Allah'ım. Kalbini bunun temizle. Organlarını da kuru. Neden kuru? Haramlığı. Vallahi ashab diyorlar ki o kadar yakışıklı ve cenzim işte. Diyorlar ondan sonra bir kadın gibi başını yerden kaldırmazdır yürürce. İlaç. Hikmet. İşte arkadaşlar davette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 Salih değil نہیں de amel tertar amelinde Salihin tertar sen de amelden gelmişsin ama صالح نہیں yarabbi ben Allah'a davet ettim bak işte عملن. ama bu matodu değiştirmiş hikmet budur işte yeri yerinde lafı seçeceksin güzel kullanacaksın onun için Hz. Ali'den bir rivayet var radıyallahu anhu dur insanların akıllarına göre konuşun ister misiniz Allah ve Resulü'nla Akıllarına göre konuşursun. Yani her sözü her mekanda diyemezsin. Yerine göre konuşursun. İmanına göre konuşursun. Onun için Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem yerine göre, mekanına göre konuşurdu. İlacı şahsa göre veriyor. Yani aynen bir doktor gibidir. Tanisyon ilacı attustana şiçil tanisyon ilacı var. Değil mi kardeş? Hazacığım. Var mı sana attustana? Attustana. Eydir bu he, aynen tanışan düşürücüdür. Yen dengeleyicidir. E bunu hepsine aynasını versen ne olur? Bazını bozar, bazını kumaya sokar. Neden? Aynen veremezsin. Velev ki ilacıdır. Yeri zaman aynen şeyine göre markasına göre, toz, dozuna göre değişeceksin. Bunu kim bilir? Doktor bilir. Onun için davet meselesinde hikmeti bozmak şeytanın işidir. Hikmete uymak varislerin işidir. Bozmayacağız yerini. Yeri yerine gelip konuş konu yerinde, zamanında, mekanında konuşacağız. Bizler ne yapıyoruz? Ha bildiğimizi gelip hemen tez boşaltacağız. Bir de şeytanın bir tuzaklarından bunu bozmak için ne diyen? Halif tu'raf. Ters düş tanılırsın. Bir yere geliyorsun ama millet nasıl beni tanısın? Ha? Bir ters bir şey söylüyorsun. Dikkatler üzerine topluyorsun.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 Hemen gelip bir insanı tuttun hemen hepsini boşaltamazsın onu. Yavaş yavaş şiranga vurarken insana ne vuruyorlar? Ha? Yavaş yavaş bastırıyor. Neden? Çüpülden bastırırsa belki öldürür seni diyor. Yavaş yavaş sindire sindire alıştıra alıştıra. Her şey öyledir. Basamak basamak insan varar. Birden zırklasan ne olur? Yolda kalırsın.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 Adam kalkıyor başka ülkede bir alim kendi ülkesine göre fetva veriyor. Adam getir paketi burada uyguluyor. Ya olmaz kardeşim. Olmaz mı Hikmetsizliktir bu. Yok bunlar böğücü alimdir. Sen onlardan daha böğücü müsün? Evet. Ben onlardan daha böğücüm. Bu konuda. Ben bu ülkemin fıkhını daha iyi bilirim. Onlar benim ülkemin fıkhını bilmezler. Bu saygısızlık değil o alime. O alime de gitsen desen Abdullah böyle diyor. Evet der. Doğru diyor. Her şeyin bir fıkhı var. Onun için hikmetsizlik yapmayalım. Her kitap tercüme olmaz. Her konu ne olmaz? teblik olmaz. Her mesele her mecliste konuşulmaz. Be bazı meseleler Türkiye'de bile bazı meselelerin hakikati olduğu gibi anlatılmaz da velev ki itikadi mesele olsa yavaş yavaş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 İşte bak ehli sünnetçiler cahildiler diyorlar. Ehli sünnetçiler bir böyle konuşurlar. Bir de hikmetsizliktir. Sen bilmediğin şeyi de konuşmak lazım. Biz ne dedik? Emir bil maruf veünkarın şartlarından birisi nedir? Evet bu münkerdir. Ben bunu inkar ederken bu münkerin fıkhını bileceksin. Bu niye münkerdir? Bunun detayını bileceksin. Bu amel neden caiz değil? Bu amelin fıkhını bileceksin. E sen cahilsin zaten. Bilmiyorsun. Papağanc gibi biliyorsun bu münçerdir. Adam senden daha elimli ise gel ben bu niye münçerdir. Delil getirdin ona. O senin delilini daya değerler delillerinden çürüttü. Cevap verebilir misin? Onun için Emr bil ma'ruf ve ankarın şartları çok önemlidir. Dört tane şart geçen derste açıklamıştık bunu. Bileceksin. E, bilmesen etme. Etsen wabal alırsın, şüksen ecir alırsın.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 Sen, kimsin? Ki sen genel çizgiyle, evet, bir ediyorsun, o sınıfta kalıyor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 Orda mücadele edeceksin İslam. Bunlar ne yapıyorlar? Ekmetsizliği nedir? Şeytan gelip ne yapıyor? İşte sen de yetiştin diye alim diye cesleniyor, tebliğe başlıyor, alimlere sataşıyor, derin meselelere giriyor. O zaman bizim de davetimizi başlamadan bitirirler. Bitiriyorlar o bitirdiler de birçok mesele. Ama evvel Allah hak her zaman üstün gelir inşallah. Bir gün olur bu ülkede de دعوتیا دعوتیات دعوت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 Bir davetçinin içi sermayesi olmasa piyasaya çıkmaması lazım. Vabal alır. Birinci güvenç. İkinci sevgi. İnsanlar sana güvenecekler. İlmine, ahlakına, adabına hiç kimse için çalışmıyorsun. Allah rızası için çalışıyorsun. Başka bir ajandan yoktur. Velev ki kendin. Bak bir adına ne kadar böyük âlim olsa, ene girse onun içine, kimse ona itibar etmez.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 Bu halaldır, bu diyemezsin sen. Ne diyeceksin insanlara? Evet alimler diyorlar bu halaldır, alimler diyorlar bu Bak işte ben Hanefi ülkesindeyim, yani Şafii'nin mantikasındayım diyeceğim bak Hanefi alimler buna böyle demişler. Şafii'ler de buna destek vermişler. Bu mesele böyledir. Ho bu halaldır, bu haramdır. Sen kimsin ya? İnsanlar sana güvenmez. Sen şeyh-i değilsin. Dün sokakta olanlardan birisiydin. E bugün geldin başımıza hikam kesiyorsun derler sana. Cüvencilerin kazanamazsın. Neyle kazanırsın? Konuştuğun her zaman ilm olacaktır. İki, sevgilerini kazanacaksın. Seni sevsiler. Nasıl severler seni? Havadan baksan ona severler mi seni? Hayır. O zaman ne yapacaksın? Dilinle değil, vücudunla davet yapacaksın. Vücut diliyle. Davet yapacaksın. nasıl alacaksın Davat yapma. Bir sene, iki sene insanlar seni sevsiler. Tanısılar, güvensiler o zaman seni dinlemek zorundalar. Ama ne olacaksın? Comart olacaksın. İnsanlar seni sevsin Güler yüzlü olacaksın. Yüksek ahlaklı olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevginin kriterlerini koymuştur. Bir kriter de hediyeleşeceksin. Bir sürü kriterleri var sevginin. Nasıl kazanır Bu kişisini kazandıktan sonra Davat yapabilirsin. Onun için güzel öğüt nedir? Güzel. bizi ne yakışır? İmşah dilli. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar imşahıydır. Arabi geliyor. Bürdesini çekiyor. Mübarek boynunu böyle çiz bırakıyor. Sahabe-i kiram diyor. Bırakın boynunu uğrayım ya Resulullah. Bırakın diyor. Ne istiyorsun? Diyor. Beni adalet dağıtmadın. Ya diyor. Ben adaleti dağıtmasam adaleti nerede bulursun? مشرق مت رس اللہ دے تو خالد ہے سطح رسول خالدین رسول اللہ تعالی او سفان سے کند رسول تین بخ öhüt Hikmet. Yürüyür. Onun da bir hastalığı var Safvan'ın. deva sürüsü sever. Devecidir. Hastasıdır yani. de toplanmış bir vadi deve. Hayatta Arap bu kadar vadi deveyi bir arada görmemiş. Safvan gördü bu vadi devayı dedi ya bu nedir ya? Bu ancak bir kralın olur. Dedi sevdün mü onu Safvan? Dedi evet. Ben, ben hayatım deva içi adamışım. Dedi git senin olsun bu deva. Ya dedi benimle alayım ediyorsun ya Muhammed dedi. Hayır dedi bu deveyi sana hibe ettim. Adam diyor vallahi diyor ya Resulallah bundan önce en buğz ettikim seniydin. Ondan sonra musulman oldu en sevdiğim adam da sensin. Hayatım da senin oruna koyarım. İşte bak. Mu'ida hesene nedir? Güzel öğüt. Güzel dil, tatlı dil konuşacağız.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 Zembl de minniği Ehl-i Sünnet yukarıdan. He? Ebise Allah minnet etti. O minnetten niye biz minnet ederiz halka? Olur mu böyle bir şey? Allah bizi minnet etti. Biz ataştan kurtardı. Biz de kardeşlerimizi ataştan kurtarırız. İşte bizim işimiz arkadaşlığa benzer. Köprüde gidiyorsun asma köprüde. Bir dana intihar ediyor. Sen de geldin tuttun elinden. Adam seni yüzüne tükürse dese, tükürsez de sal beni atıyorum. Sen de lan tükürdün yüzümü al attım seni. Seni caza keselirim sana. Demezler mi niye? Kınamaz verecek seni. Niye saldın onu? Tükürseydi bile çifretseydi bile seni. E bizim işimiz buna benzer. Adam sal bırakma ben ateşe gidiyorum. Sen diyemezsin git lan madem sen istiyorsun ateşe gideriz. Yar varacağız ona sonuna kadar onun hayatını nasıl çöprüden kurtarıyoruz? Öyle yaparız. Doktora gittin. دختر یہ نہ اڑ تین دور چیف رتارمتا سر بے نو سنگیتور بیلما سن نو 10 اون تھانہ شاہ ویلا گیا سونا بھیم نو مجھے Rabbimiz نسل düşürür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 Im, alçak gönüllü, imشak kalbi olacağız. Her zamanda, her meçanda yerini şey yapamıyoruz, daveti yerinde, adabinde, üslubünde tebliğ edeceğiz. Çünkü biz neyiz? Mükellefiz bunıyla. O zaman Allah Teala bizi ne yapsın? Herde kullansın. Onun için Resulullah s.a.m. bir hadiste diyor, bir Allah Teala bir kulunu sevse, kendi yolunda onu kullandırır. E Allah bizi nasıl yolunda kullandırır? E, Mufak eder bizi, kendi yüremizde, ülkemizde, şehrimizde bu davete önderlik yapalım. Neyle yaparım? Kriterlere uyacağız. İşte ki bu ayet, bu ayet bizim de çüpemiz olacak. Burada olacak ki şey, kulağımızdan çıkmayacaktır. Ondan sonra üçüncü, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيهِ اَحْسَنُ Burada biz sınıfta değil, ta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 Hasta nasıl tedavi olur? Bir tane eroyun bağımcısıdır. Götürürler hastaneye onu. Ne yapıyor? Kırıyor, döküyor, bağırıyor. Ona veriyorlar mı? Vermiyorlar. Sabrediyorlar. Kifrediyor. Sabredeceksin hastanın şeyine. Hatta o hastalığı atlatana kadar. Aklı selim olduktan sonra o ihanet etse ve cezasını verirsin ona. E bunlar da hasta. Akılları şu anda selim değil. Seninle tartışıyorlar. Sünneti inkar ederler. Bid'atı savunurlar. Bunları biz tabip gözüyle bakmamız lazım. Zaten tıp çeşikildir. Bir maddi bir mane. Maddi tabip işte hastaneleri doktorlar. Mane tabibi nedir? En önemlisidir. Maddi nedir? Bir artı bir iki. İlacı aleyi olursun. Mane tabibi nedir?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 Ayetel kusuyu oku. Gece uyumadan önce sabaha kadar sana şeytan yaklaşmaz. Bir e okuyoruz. Üflüyoruz. Yatıyoruz. Kötü rüyalar görüyoruz. Karabasıyor bizi. Ha? Kalkıyoruz, korkmuşuz. Yen gündüz okuyoruz. Hataya düşürüz Neden? E ben ağrı kesici alıyorum, tak diye kesiyorum. Antibütük alıyorum, iltihabım geçiyor. Bu kolay. Ama bu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 Kadar ene نیز Ne gelecektir? Ben nasıl kurtardım? O kardeşim de benim gibi kurtarsın. Karşı taraf da bennendir. İbni İbn adamdır sonuçta. Velâ üçafer dostsayı bir adamdır. Gitse şeytanın yanına kim kazandı? İblis. Kim kaybetti? İbni adam. Cennette o gelse benimle yer mi daralır? Arzu semâ ka'arzu semâvâti vel ard. Ye cennetin eni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 O zaman sünnetleri de aynen şu tutmamız lazım. En küçük ibadeti de aynen hassasiyetle bakmamız lazım. Böyle desek ne anlaşılır? Resulullah'ın tavsiyesi. Ne diyor? Kullu bid'etin dalale. Bütün bid'et dalalettir. Yoktur küçük-ü büyüğü. Hasenesi, seyyyesi yoktur bid'etin. Tümü dalalettir. Aynen hassasiyetle nasıl bakıyorsak bir, de, bir hoca çıksa bugün dese sabah namazını dört kılın ne deriz? olarak Resulullah'ın hayatında var anlamadığın رسول hayatında varislerinde var abu bakır ömer ұsman ali diğer aşarat mübaşşara diğer sahabeler alimler diğer eimme et tabi et tabiin tabi dört imam diğer bugüne kadar alimlerin hayatına bakacaksın hepsi nasıl davet etmişler?? he işte bu üç kriter he he he Tartışmaya zorladı seni karşı taraf. Hedef değil. Hedef değil. Ben galip geldim, onu süstürüm, onu batıl olduğunu ortaya çıkarttım. Hedef bu değil. Hedef, bu olsa bizim hedefimiz şeytani oluyor arkadaşlar. Hedef nedir? Hak nasıl yüztün gelsin. İyidir şeytan, şimdi genelde biz bunu bildik, çıktık bir yaşaya. Önce babamızdan başladık. Kardeşimizden, abimizden, amcamızden, dayımızdan, yakın akrabalardan. Baktık hidayete varılmıyor. beni Allah hidayet verdi, babama vermemiş. Üzülüyorum. Ya Rabbi zorluyorum bu sefer işi. Kriterleri bozmadım. Şeytan da çamağını sokamadı. Hikmet, güzel öğüt, cedel de çok güzel. Şu ana kadar tamam. Ama şeytan hidayet vermedi Ne yaparsın bu sefer? Acaba ben yanlış yaptım, vasfaseye sokarsın. Yen yani der, babam inattır, zındık oldu, bak işte böyle, ne yapar? Çi taraftan seni böyle yapamasa böyle yapar. Hepimiz bu hataya düşür müyüz? Düşüyoruz. Ama burada da ilmi olan düşmez. Çünkü ayatın sonunda Allah subhanehu ve teala ne diyor? Bakın bu ayatın sonunda, yani sonrasında, هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمبتدئ الله تعالى diyor ki senin görevin bak yanlış anlama senin görevin insanlara hidayet veren vermek değil senin görevin ud'u nedir belag ve ma aleyke illa el diyor senin üzerine belagti ama belagte de da değil ki bu haramdır bu haramdır belagun mubin mubin nedir اللہ Apaçuk e, bir, şey yani bir davet yapacağız. جرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم amcası için yanıyordu. Amcası ciğeri onu yetiştirmiş davetinde sakkol olmuş رسول Sallallahu صلی اللہ علیہ ama iman üzerine gitmedi. Ya, ya amcacım bir la ilahe illallah de gitmeden önce ki on ile Rabbimin karşısına çıkın demedi. Dedi ben mutalip babalarımın din üzerine ölüyorum.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 Ben kimseye hidayet veremem. Siz de kimseye hidayet veremezsiniz. Siz sadece hidayet vermeye bir vesilesiniz. Nedir o vesile? Sen gelip tebliğ edersin. Celisi Allah'ın işidir. Allah'ın işine iş katmayın. Ne diyor? Huva Allah. Huvâ Allah'a gidiyor. Alemu Allah iyi bilir. Ha? Neden iyi bilir? Bimentallâ ensebîli. Kim onun yolundan uzak durmuş, kaybetmiş sırat müstakimi, نیا ر Önünüzden gelir, arkadan gelir, üstten gelir, alttan gelir. Her yönden gelir hatta sizi saptırsın. Biz de aynen tek kullanacağız. Ne yapacağız? Bir tane şeytanın adamıysa bu, bu dilden anlamada o bir dilden, o dilden anlamada o bir dilden ta umidimizi kesmez. <gülüyor> Mekçe devrinde Resulullah e'immeti'l kufur e'immeti şirk Abu Cehil'e en sona kadar davet yaptı mı? Yaptı. Abu Lehebi yaptı. Hepsine yaptı. Vazgeçtim onlardan geçmedi. Hepsine davet etti. Ve en son nefese kadar de etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti ikra indiğinden en son nefesine kadar daveti bırakmadı. Biz de bırakmayacağız. Var olarak. Hakiki varis budur. Bırakmaz davet. Yoluna devam. İşte bu da şeytan bizi aldatmasın. Bizim görevimiz insanlara hidayet vermek değil, Hidayetin yolunu göstermektir. Allah kalır. Sırat deynahe, imme ve اللہ Biz دہدینا yolu da gösterdik چیول دکان سبیل چھول Sırat müstakim cennete gidiyor. Dalalat yolu cehenneme gidiyor. Birinin başında Resulullah var. i̇mam Huda. O birisinin başında iblis var. İmam-ül Dalala. Biz gösteriyoruz. O, o ona kaldı. Allah-u Teala bile orada karışmıyor. Seçim hakkı vermiş. Onun için seçim... Kimsenin mazireti yoktur kıyamet gününde. Sen beni yaratmadan önce...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 Bu dünyayı yaratmadan önce kalemi yarattı dedi iktip. Yaz dedi. Ne yazayım ya Rabbi? Dedi olup biteni yaz. Yani ne olacak bitecek? Allah dedi kurnu ya kurnu. İşte bu evren kurulur. Bu evrenin isimde adam oğulları gelir. Cinler gelir. Mükelleflik olur. İsrafi sura kadar hepsini yaz. Ondan sonra cennetler cennetliğe, cehennemliğe kadar, cehennemliğe kadar. Hele biz yokuz.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 Evet Allah subhanu teala hiçbirimizi hidayet yolundan saptırmasın. Allah. Resulullahın yolundan davette hele hiç saptırmasın. Allah. Çünkü davette sapsan atrafına zerar var. Kendi sapsan kendine zarar var. Yani kendi vabanlanırsın. Bu sefer davette hem İslam'ın vabanlanırsın hem insanların vabanlanırsın. Allah bizi sevilen kullarından ve kendi yolunda kullananlardan eylesin. Allah. Velhamdülillahi rabbil alemin.